Ee, bir kararı verdikten sonra da zaten e, bu başlangıç noktasından itibaren her şey çorap zükür gibi geldi diyebilirim. Büyük bir arşiv çalışmasının içerisine girdim. Bu arşiv çalışması neticesinde de Mübetçel kim olduğundan, eserlerinin nerelerde yer aldığına kadar e, birçok e, bilgiye ulaştım diyebilirim. E, böylelikle... Buradan da bahsedebiliriz hani Mübetçeli İzmirli şimdi üzerine konuşurken. 1934 yılında çoğuda doğduğunu biliyoruz. Annesiyle birlikte e, belli bir dönemden sonra İstanbul'a geliyor Mübetçeli İzmirli ve burada yaşamaya başlıyor. Hem maddi sıkıntılardan dolayı hem de sağlık sıkıntılarından dolayı e, ortaokuldan itibaren, ortaokul bitirdikten sonra eğitimine devam etmiyor Mübetçeli İzmirli. Çalışabilmek, geçinebilmek için sekreterlik, memurluk yapar. Bu arada tabii ki edebiyatla da arası iyi olduğu için,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 Böylelikle de 1955 ve özellikle 70 yılları arasında Mübeccel İzmir'in etkili bir yazar, şair kimliğiyle Türkiye devriyatına yer aldığını görürüz. Teşekkürler. Mübeccel İzmirli gibi farklı türde birçok eser ortaya koymuş yazarı araştırırken arşivde sana büyük bir yük düşüyor olmalıydı. Ki evet. daha önce İzmirli için müstakil bir çalışma yok sanırım. Evet. İzmirli 1962-66 yılları arasında çeşitli dergilerde kitap değerlendirmeleri yayınlıyor.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 Onlardaki Mübeccel İzmir'in mektuplarına ulaşabildim. Daha sonra Afet İlgaz'ın kızı Defne İlgaz aracılığıyla kendi el yazısıyla tuttuğu şiir defterine, mektuplarına ulaştım. İşte Adnan Özyal Tüner'le birbirlerine gönderdikleri kartpostallara ulaştım vesaire. Bu bilgiler bende biriktikçe Mübeccel İzmir'in aslında döneminde çok da böyle aktif olduğunu öğrendim. Ki zaten kütüphanede yaptığım tüm çalışmalar da beni buraya götürdü.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 Burada işte Türk toplumunda kadının yeri, kadınların sorunları, şairlerin kadınların sorunlarına eserlerinde yer verip yer vermemesi meselesini tartışıyor ki bence bu dönemde çok kıymetli bir tartışma. Cevap veren isimler de keza öyle. Şükrü Nihal, Suat Derviş, Adalet Cimcoz, Afet Muhteremoglu, Gülten Akın, Meriman Hikmet gibi isimler bu sorulara cevap veriyorlar.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 İşte burada da yine kadın olmanın maalesef sadece fiziki, güzellikle ele alındığını çalışmak, üretmek isteyen kadınların bir ikinci plana atıldığını anlatır. Yine mesela Mermer'de Unutulmuş Bir adliye bir öyküsü var. Bir kitaplaşmamış benim dergilerde duyduğum öyküsü. Burada da mesela kız çocuklarının eğitimi üzerinde bulun. Keza bu da kendisinin yaşadığı, kendisinde hissettiği eksikliklerden biri. Bu da mesela önemli bir öyküsüdür benim için. Ee, en dikkat değer öyküsüne de ayrı kodu öyküsü. Burada da mesela e, kürtüj olan bir kadının e, bedeniyle ilgili kendisi haricinde herkesin konuşmasını büyük bir eleştiriyle e, dile getirir Mübeccel İzmir'le. E, zaten onun öykülerinin en önemli tarafı da bu. E, birileri hep konuşur ama kadına söz vermez. Mübeccel İzmir'le de öykülerinde kadına söz vermeye çalışıyor diyebilirim. Ve bu da dediğim gibi tam bir e, erkek egemen eleştisi çıkartır onun öykülerinde.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 Mübeccel de bunu yapar. Varoluşçuluğun en önemli tematik olarak baktığımızda etkilerinden biri karamsarlık onun öykülerinde yer bulur kendisine. Ama yine sonunda bir aydınlığa çıkar bu kadın karakterler. Yine mesela işte ingeleri çok fazladır, inge kullanımı çok fazladır. Özellikle Sodom Gomorra öyküsü. Ee, tabi tarihi bir e, anlatıdan da, işte, hikayeden de etkilenerek yazılmış bir öykü. Ee, ben bu öyküyü de çok kıymetli buluyorum bu yüzden. Böyle hiç bilemediğiniz, böyle gerçeküstü bir mekanda kadının kendini tekrar yeniden yaratmasını ele alır. Dolayısıyla bunu yaparken de bilim çakışına, işte o zamanın mekanın soğutluğuna, dili kırıp bozup tekrardan e, başka bir dille kendi sesini yaratmasına olanak sağlar.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 senin deyiminle çağdaş köle yaşantısı yaşayan bir kadını anlatıyor örneğin. Bu dönemden İzmirli nasıl etkileniyor ve onun edebiyatına işçi karakterler nasıl giriyor? Bu dönüşümde Marksist teorinin bir etkisi var mıdır?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 Helmi ise bu adalet terazisi hep erkeklerin tarafında yer alır. Ki bu erkek de genelde iş verendir bu butik öykülerinde onun. E, ama güzel tarafı kadın hiçbir zaman yenilmez. Bu çağdaş köle yaşantısına boyun eğmez e, Nüveyti öykülerinde. Yine mesela... E,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 Yani diyebilirim ki işçi patron meselesinde de kadınların sesi olmaya çalışır Nübetçeli İzmirli. Teşekkürler Yağmur. Evet Hı. şimdi bir ara verelim isterseniz. Hangi şarkıyı çalmamızı istersin Yağmur? Nübetçeli İzmirli'nin en sevdiği şarkı Zetim Ren'den, Bu Yerler Ne Püsünkar'dı. Çalabiliriz. Tabii çalalım. Merhaba 95.0 Açık Radyo'da. Ben buradan okuyorum programındasınız. Ben Fesin Hamamcı. Bugün Yağmur Yıldırımay Bayrakçı ile beraberiz ve Mübeccal İzmirli öyküleri şiirleri üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Yağmur, e, İzmirli'nin ilk şiir kitabı 1963'te yayınlanıyor. İsmi Gök Katında Kaza ve ilk bölümü ülkenin güz şiirinden alınmış dizelerden başlıyor. Sen de incelemende onu hayal kırıklıklarının şairi olarak tanımlıyorsun. Bu tanıma biraz e, açar mısın?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 Biraz önce öykülerinden bahsederken, öykülerinde daha çok böyle kadın haklarını dillendirdiği ve toplumsal hayatta yaşadığı sıkıntılardan bahsettiğini söylemiştim. E, şiirlerinde daha çok bireysel dünya aslında indiğini söyleyebiliriz İzmir'in. E, hatta bu sebeple bazı dönemlerin eleştirmenleri tarafından da böyle olumsuz not alır, çok fazla kendi hayatını katar diye. Mübettir aşk hayatında çok önemli bir yerde ki, e, ve bunu da şiirlerinde çok fazla görebiliyoruz.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 Şiirlerinin neredeyse tamamında aşkı işlediğini söyleyebilirim ee, ve bunun her daim eksikliğini hissettiğini de söyleyebilirim. Aşık olan kişi hep böyle özlenen ve ulaşılamayacak bir yerde görüyoruz. Ama yine tabii şunu elden bırakmıyor o şiirlerinde, kadın erkek ilişkilerinde e, erkeğin ne yaparsa yapsın toplum tarafından aklanması meselesi var ya, işte kadının kendini bir sürekli böyle birey olarak kabul ettirememesi bununla ilgili mücadele etmesi yemeikilere gelebilmek için hep bir şeyleri aşması onun şiirlerinde de kendisine yer bulur. Hiçbir zaman o tırnak içerisindeki efendilere boyun eğmez acı yaşar ama der ki bu benim hayatım ve böyle bunu böyle kabul etmek zorundayım ve bu acıyı da dillenbilir şiirlerinde. Peki İzmirli'nin bir kadın karakterini anlatırken kadın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 Genel olarak bahsetmek ister misin? Tabii çok benim ulaştığım yazılarda en azından onun orta genel anlamda eleştirilerde yenilikçi güçlü bir düşünür olduğu ve kadınların duygularını yaka, yakalayan bir şair olduğu ifade ediliyor. Bu arada döneminde daha çok şair olarak alınıyormuş Ece İzmirli. Bunu da altını çizeyim. Şair evet. kimliği öne çıkıyor. Evet evet şair kimliği öne çıkıyor. Yapılan eleştirilerde hep böyle hatta öyküleri değerlendirilirken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 Kadınların dünyasını yakalama meselesine, e, düşündürmesine, harekete geçirmesine bir olumsuz tarafı var. Şöyle ki kendi sorunlarını çok dile getiriyor diyorlar. E, Mübetçi biz bunu inkar etmiyor bu arada. Afet İngaz'da bir röportajı var orada söylüyor. E, benim öykülerimi, şiirlerimi okuduğunuz zaman benim hayatımı okursunuz. Ben hayatımın dışında başka bir şey anlatamam, onu kurgularım der. E, bu onun için olan bir şey ama etrafındakiler için eleştirilen bir şey. E, maalesef ki e, o eleştirenler de hep erkekler isim. <gülüyor> tam da Müzevçe İzmirli'nin e, kanayan yarasının olduğu bir kısım. Ama maalesef ki e, böyle bir durumda var. Ama genel anlamda iyi e, anlatıldığını söyleyebilirim. Olumlu yani. Beğenilen. Sevilen, beğenilen evet. bir isim. Peki evet, ben evet. E, tam da döneminden bahsederken şunu merak ediyorum. <gülüyor> 1950-60 arası Türk şiir anlayışına hüküm süren ikinci yenicilerin Artık e, vaktinin dolduğu ve toplumcu gerçekleşir anlayışının öne çıktığı bir dönemde aslında biraz da iki dönemin ortasında metinler kaleme alan İzmirli'nin edebiyatında. Bu hı hı. iki anlayışın tesirlerini nasıl görmek ya da görmekte miyiz? Kendisi farklı kulvarlarda mı dolaşıyor? Kanunun içinde mi dışında mı kalıyor diye sorayım.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 Var evet Cemal Süreyya ile bir minik bir dedikodu bilgisi olacak belki ama bir dönem, <gülüyor> dönem 1970'lerin sonuna doğru bir aşk yaşıyorlar. Cemal Süreyya'nın evli olduğu bir dönem bu. Dolayısıyla hayatlarında farklı bir yeri konumlandırıyorlar kendilerini. Ama en nihayetinde bir kavuşma gibi bir durum olmuyor. Ve Möbetçe Hizmin'i öldükten sonra da Temmiz 1982'de ölür. Eylül 1982'de Cemal Süreyya ona bir şiir yazar. Hatta şu anda Sevda Gözlerim de kitabında da var.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 biraz Feyza Hepçilinliler gibi isimler de onun önümün ardından şiir ve öykü yazarak ona ithaf ediyorlar. Peki, çok teşekkürler Yağmur. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Isim. Çok keyifliydi. Konuğumuz olduğun için çok teşekkür ederim zevkli aldıysam. Evet, tabii ki. evet bugün 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan okuyorum konu Yağmur Yıldırmay Bayrakçı'ydı. Kendisiyle Nübeccel İzmirli ve Edebiyatı üzerine konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.